82 yıl, 82 sahabi projesinin 81. programında Bayburt'ta bizleri buluşturan Rabbimize hamdolsun Alemlere rahmet olarak gönderilen Kutlu Nebi'ye salat ve selam olsun Milyonlarca kez sayısız adedince selam olsun ona Onun mübarek ellerinde yetişen Adını bilip bilmediğimiz bütün ashab-ı kiram efendilerimize selam olsun. Bugün ev sahibimiz olacak olan, inşallah bizi misafir olarak kabul buyurur, büyük işlerin adamı olan Numan bin Beşir'e selam olsun. Onun adına kurulmuş bu sofraya da uzaktan yakından icabet eden siz kardeşlerime de selam olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli kardeşlerim, Numan Bin Beşir, Saadet asrında yetişmiş, Güzide bir isim. Bayburt'ta anlatılmasının elbette bir sebebi var. Sayın Müftüm kısmen değindi, ben de birkaç şey söyleyip onun hayat defterinin önüne getireceğim sizleri. Her ilde bir sahabi efendimizi tespit noktasında çalışmalara girişince Bayburt küçük ama zor bir il En fazla zorlandığım ilde Bayburt'ta oldu çünkü duyanlar Habire bana mesaj yazıyor telefon açıyor Hocam bizim burada yüzün aşkın sahabi var 114 tane var 121 tane var 123 tane var sayılar geliyor Böyle bir ilde bir ismi seçmek de kolay değil. Ancak biz mecburen eğer ilmi anlamda konuşuyorsak, sahabeden bahsediyorsak, temel kitaplarımız vardır. O kitaplara mutabık kalarak konuşmak zorundayız. İlim ehli bilir. Şimdi birkaç ismi sayacağım. Siz de en azından haberdar olmuş olursunuz. İbn Hacer'in el Isabe isimli muhteşem bir eseri var ve bize sahabi hakkında en ciddi bilgileri o verir. İbnül Esir'in ustuluğabe isimli bir eseri var. İbn Abdilber'in el Istiab isimli bir eseri var. İbn-i Sad'ın Tabakat isimli bir eseri var. İmam Zehebi'nin Siyer-u alam Nübela isimli muhteşem bir eseri var. Ve biz bu eserler çerçevesinde sahabeden bahsetmek durumundayız. Hadis ilminde de önemli bir bahistir. Sahabenin vefat yeri çünkü o vefat yeri Allah Resulü aleyhissalatü Vesselam'la Aralarındaki münasebetleri tespit noktasında önemli bir nokta olduğu için sahabe hakkında bilgi veren eserler genelde onların vefat yerlerine ait bilgileri de bilebiliyorlarsa bize naklederler ve biz de bunun üzerinden konuşuruz. Dolayısıyla Bayburt'taki isimler kabirden ziyade makam oldukları muhakkaktır. Ancak burada Bayburtlular için önemli bir şey var. Bu kadar sahabi isimleriyle kendilerine makam edinmeleri onların sahabeye olan sevdalarını gösteriyor. Benim duam burada şudur Allah sizi o sevdadan ayırmasın. Vallahi hiçbir sevginin hiçbir sevdanın da bize bir faydası yok. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Bu hadis Enes bin Malik'in yüreğini pır pır ettiren bir hadistir. O hadisi naklederken bize şöyle nakleder. Ben Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan çok hadis duydum naklettim ama bir hadis var ki onu her söylediğimde yüreğim yerinden çıkar gibi olur. Merak edenler hangisidir diye sorduklarında kişi sevdiğiyle beraberdir hadisini nakleder ve arkasından şöyle bir cümle söyler. Ben bu hadisi naklettiğim zaman diyorum ki ya Resulallah vallahi ben seni bir Ebubekir Bekir ve Ömer kadar sevemedim. Ama en azından sevmeye çalıştım. Madem sen diyorsun kişi sevdiğiyle beraberdir. Allah da şahit olsun ki ben seni de seviyorum. Ebu Bekir'i de seviyorum. Ömer'i de seviyorum. Biz onun sevgisini biliyoruz. Bayburt'tan biz de aynı sözü söylüyoruz. Madem siz sahabeye karşı böyle bir ilginiz ve alakanız var. İnşallah Allah o sevginiz ile sizi bir şekliyle hesaba çekilecek ve karşılığınız o sevdikleriniz olacak. Gerçek sevgi hepimizin sevgisi olması duamız olsun inşallah. Abdülvehab Gazi rahmetullahi aleyh diyelim. O zatın sahabi olup olmadığı konusunda net bir şey söyleyemiyoruz. Bu adını andığım Kaynaklar çerçevesinden ancak bizim İslam tarihi kaynaklarımızda onun ve İslam ordularının Bayburt'a geliş tarihinin 103-104 olduğu söylenir hicri bildiğimiz yine bir hakikat var ki hicri yüzde en son vefat eden sahabi efendimiz Ebu Tufeil isimli Vasile İbni Eska idi o hicri yüzde vefat etti. Yüzden sonra artık Allah Resulü'nün ashabından kimse kalmadı. Ama Emeviler döneminde Abdülmelik bin Mervan zamanında buraya gelen İslam orduları en hayırlı ikinci nesil olan yani sahabeden sonra en hayırlı ikinci nesil olan tabiindendir. Umarız temenni ederiz ki Abdülvehhab Gazi o en hayırlı ikinci nesil olan tabiin neslindendir ve Bayburt'un sakinidir. İnşallah öyledir ve biz de öyle olacağı yönünde duamızı yaparak onun da bir yönüyle bu topraklara ektiği iman tohumunun arkasında olma adına gayretimizi yenilemek durumu, durumundayız. Ama ben Bayburt'lara bir şey daha söyleyeyim. Çok önemli değerleriniz var. Bilmiyorum biliyor musunuz? Ben de Erzurumluyum. Bu toprakları bilen birisiyim. Bayburt'un değerinin Bayburtlular tarafından da bilinmediğini bilen birisiyim. Bizim İslam ilim tarihinde Bağberti diye bir nisbe vardır. Baberti, Bayburti, Bayburtlu demektir. Çok meşhur bir alimimiz Hanefi Fakihi Başımızın tacı Ekmeleddin Muhammed Babert'i buralıdır. Sizin onu çok iyi tanımanız lazım. Onun adına meclisler oluşturmanız lazım. O zatın bizim İslam ilim tarihindeki yerini bilmeniz ve onunla iftihar etmeniz yerini doldurma adına da gayret göstermeniz lazım. Nasıl biri olduğunu anlatacak değilim ama bir iki cümle söyleyeyim sadece. Bakın yine bizim İslam ilim tarihine akaid meselesi olduğu zaman en başa yazılacak isimlerden bir tanesidir. Seyyid Şerif Cürcani, Seyit Şerif Cürcani Babert'inin talebesidir. Osmanlı ve ilim deseniz 10 tane isim yazsanız en başa yazacağınız isimlerden bir tanesi Molla Fenari'dir. Molla Fenari Babert'inin talebesidir. Biraz farklı bir isimdir ama orijinal bir isimdir. Şeyh Bedrettin Bedrüddin Simavi Babertin'in talebesidir ve daha niceleri 40 tane eser bırakmıştır geriye. Böyle bir ilim insanına sahip olmak da Bayburtlular için ayrıca bir medar iftikhardır. Şimdi asıl mevzumuz olan Numan bin Beşir'e gelsek Bayburt küçük bir il memlekette etkisi büyük Numan bin Beşir küçük bir sahabi ama İslam tarihinde etkisi büyük bir başka özellik daha var aslında burada seçilmesinin sebebi Gümüşhane'de ben Abdullah İbni Revaha'yı anlattım biraz sonra detaylar vereceğim size o büyük insan o mutenin şehidi peygamberin şairi olan o büyük insan Numan bin Beşir'in dayısı dayı yiyen Yan yana olmalı yine sizin içinizde Abdullah İbni Revaha'ya nispet edilen bir de makam var biliyorsunuz değil mi? O makam da burada madem öyle öyle. Numan Bin Beşir bu projede en güzel Bayburt'a yakışırdı onun için o seçildi. Benim sözümün başında duam şu olsun Allah bana gerçek manada anlatabilmeyi nasip etsin. Bize hepimizi anlayabilmeyi nasip eylesin. Bugün bu meclisten hasıl olacak olan asıl mesajları üzerimize alarak hayatlarımıza taşımayı da bizlere kolaylaştırsın. Aziz kardeşlerim, kendisi küçük Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikteliği 8 yıllık sadece. Hicri 2'de doğuyor. Efendimiz vefat ettiği zaman 8 yaşında bir çocuk. Aslında biz merceğimizi biraz daraltsak ve sadece Numan bin Beşir'in çocukluğu üzerinde yoğunlaştırsak oradan kendi dünyamıza çok önemli mesajlar taşırız. Bugün hepimiz ya anneyiz ya babayız evlatlarla imtihan ediliyoruz. Evlatlarımızı nasıl yetiştireceğiz bu konuda ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Evlat yetiştirme noktasında model ve örnek alabilecek kıstasları doğru tespit edemiyoruz. Ve bundan dolayı da arızalar yaşıyoruz. Ama biz 8 yaşına kadar peygamberin ikliminde yetişen terbiyesinde yetişen Numan bin Beşir radıyallahu anhuma Babası için de o selam neden olduğunu şimdi anlayacağız. O güzel insanın sadece çocukluğu üzerinden asr-ı saadette bir çocuk nasıl yetişmiş? Belki bu tabirim biraz size garip gelecek ama biz öyle bir zamanda yaşıyoruz. Asr-ı felakette yaşayan biz insanlar olarak... Buradan yola çıkarak nasıl çocuklarımızı yetiştirme noktasında ilkeler elde edebiliriz İnanın saadet asrı dediğimiz o güzel asır birileri için hayal olabilir ama bizim için idealdir Birileri için efsane olabilir ama bizim için hakikattir Birileri için masal olabilir benim onun birileriyle işim yok ama bizim için modeldir. Çünkü Kur'an'ın inşa ettiği o nesil hayatın her alanında ve her anında örnek olan Kur'an'ın ifadesiyle usvetun hasene olan sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin mübarek ellerinde yetişmiş bir nesildir. En güzel örneğin en güzel örnekleri ashabı kiram efendilerimiz olduğu için Hayatın her alanına ait örnekleri ve modelleri biz onların hayatlarından alabileceğimiz gibi nasıl çocuk yetiştirilir noktasındaki sorumuza da cevabı onların hayatlarının üzerinden bulabiliriz. Bundan hiçbir endişeniz olmaz. Şimdi ben bu soru çerçevesinden bir cevap vermeye çalışırsam sizin zihinlerinize beş tane kavram emanet efe, etmek istiyorum. Beş tane ifade vermek istiyorum. Sözlerimin sonunda da bu beş tane ifadeden beş tane cümle emanet edeceğim size. Çünkü bunlar bize lazım. Bize bunlar bir yönüyle inşallah bugünkü meclisin en önemli gıdası olacak. Ve biz buradan hayatlarımıza bazı izler taşıyacağız. Yoksa sadece konuştuklarımız bu mecliste kalırsa... Size de yazık olur, bana da yazık olur. Buradan hayata intikal etmesi gerekir ki asıl maksat hasıl olsun. Asr-ı saadette çocuklar nasıl yetişmiş? Biz bugün nasıl yetiştirmeliyiz? Beş ifade. Bir, merhamet meltemi. İki, muhabbet azığı. Üç, sorumluluk şuuru. 4- Adalet duygusu 5- İtaat bilinci 5 tane ilke kavram bugün çocuk eğitiminde bizim heybemizde olmalı Asrı saadetin o saadetli çocuklarında vardı o büyükler bunlarla yetiştirdiler çocukları Biz bunları ihmal ettiğimiz için yetiştiremiyoruz sayacağım tekrar edeceğim şimdi Birincisi neydi? Merhamet meltemi. İslam'da talim ve terbiyenin temeli merhamettir. Errahman allemel Kur'an diyor. Dikkat buyurun. Bismillahirrahmanirrahim diyor. Rahmet üzere aslında iş başlıyor. Temelde merhamet olmalı ki o merhamet gerçek manada fayda versin ve bir şekliyle etki oluştursun. Sorgulayın, sorgulayalım. Suçu hep faturayı çocukluğumuza kesmeyelim. Niye 20 yaşında, 25 yaşında o kadar emek verdiğimiz çocuklarımız evlendikten sonra kız olsun erkek olsun babayı ve anneyi tanımaz bir hale geliyor. Bunda suç hep çocukların mı? Yoksa anne ve babalar olarak biz merhamet üzerinden Eksene temele merhameti koyarak bir terbiye mi vermedik? Merhametin olmadığı yerde merhametsizlik olmaz sadece. Merhametin olmadığı yerde menfaat olur. Ve bugün ne yazık ki evde, sokakta, okulda, üniversitede, her yerde eğitim menfaat üzere yürüdüğü için gerçek manada tesir oluşmuyor. Ama istiyor muyuz saadet asrına bir daha dönmeyi yapacağımız belli. Eğitimin esasına merhameti almak zorundayız. İkincisi nedir? Muhabbet azığı. Muhabbet azığı olacak. Yani sevgi olacak. Sevginin ne olduğunu da şu söz üzerinden ne olur anlayın. Diyorlar ki Hazreti Ebubekir'in Bekir'in oğlu Abdurrahman bin Ebubekire, Bekir'e sen Allah Resulü'nün dünyasından sevgi adına ne biliyorsun? Ben ne bilirim diyor. Yaşı benden büyük olan sahabilere soralım. Soruyor onlara aynı soruyu. Allah Resulü'nün dünyasında sevgi adına ne biliyorsun? O sorduğu sorunun muhatabı olan sahabi Efendimiz şunu diyor. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden şunu duyduk. Efendimiz dedi ki sevgi Verasetle kazanılır çok önemli bir şey söyledi sallallahu aleyhi ve sellem her söz önemli bu da önemli sevgi verasetle kazanılır ne demek bu sevgi miras yoluyla intikal eder çoluk çocuk evde eğer anneden ve babadan sevgi adına bir şeyler görürse o sevgiyi alır azık edinir ve onun gereğini yerine getirir. Belki birçoklarınızın anası gibi benim de rahmetli anam okuma yazma bilmezdi. Okuma yazma bilmemesine rağmen ben muhabbet adına, sevgi adına o kadar ondan şeyi öğrendim ki. En fazla öğrendiğim şey şuydu. Ne zaman Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın adını ansa, sesinin titrediğini, gözünün yaşardığını... Ve elini şöyle kalbinin üzerine koyduğuna ben şahit oldum. Cidler dolusu kitaptan öğrenemediğim bir şeyi okuma yazma bilmeyen bir kadın, bir ümmi kadın bana öğretti. Verasetle kazanılırmış sevgi. Hele bir gözünüz yaşarsın evde peygamberin adını anınca. Hele sahabeden bahsedince çocuklarınız sizi ağlar görsün. Hele birinden bahsedince sesiniz titresin. Kelimeler düğümlensin boğazınızda Başka ne istiyorsunuz Çocuklarınıza başka sevgi nasıl verilir Biz bunu vermiyoruz Bunu vermediğimiz yerde Muhabbetin yerini Başka şeyler aldığı için Çocuklar orayı Başka şeylerle dolduruyorlar Üçüncüsü Sorumluluk şuuru Çocuk kaç yaşında olursa olsun Dört yaşında mı Beş yaşında mı Evde yük taşıyacak. Bizim iman ettiğimiz peygamberimiz böyleydi. 8 yaşında eğer bizim peygamberimiz Mekke'nin dışarılarında çobanlık yapmışsa ona iman etmiş 20 yaşında 30 yaşında bir gencin ve delikanlının babasına yaslanarak yaşamaya hakkı yoktur. Eğer o peygamber evine ekmek taşımışsa 12 yaşında, 15 yaşında ona iman eden de bu sorumluluk şuuruna ermek zorundadır. Neleri kaybettik anlıyorsunuz değil mi? Bakın 10 yaşındaki çocuklarımıza bırakın dışarıdan ekmek getirmeyi yani çalışmayı mutfaktan su getiremiyoruz kendimize. Neden? Kaybettik biz. Sorumluluk şuurunu en büyük aşı olarak aşılayamıyoruz çocuklarımıza. Bu konuda çok sıkıntımız var. Neler olduğuna girersek asıl mevzumuza giremeyeceğiz. Ama dertlerimizi bildiğiniz için ben size havale ediyorum. Dördüncüsü adalet duygusu. Adalet mutlak manada Müslümanın en temel vasfıdır. Ama ben size bir adalet tarifi vereyim. Adalet. Adalet. Herkese eşit davranmak demek değildir. Bazen eşitlik zulümdür. Adalet hak edene hak ettiğini vermektir. Bu adalet duygusu asrı saadet örnekliğinde anlaşılmazsa, evde anne ve baba bunu çocuklarına yansıtmazsa, o çocuk 20 yaşında, 30 yaşında, 40 yaşında, Hayatın içerisinde belli alanlara gelince zulüm noktasında bazı şeyler hayatında ortaya çıkarsa sorumlusu o günlerde atılan tohumdur. Ama Numan bin Beşir'den göreceğiz şimdi. Beşincisi itaat bilincidir. Müslüman toplum itaatkar toplumdur. En büyük özgürlük Allah'a kul olmaktır. Allah'a kul olmayan başka şeylerin kulu olur. İtaat bilinci aslında bize çok temel bir Kur'an'ı ilkeyi verir. Nedir o? Allah'a itaat, peygambere itaat, bizden olan emir sahiplerine itaat. Bu üç tane itaat alanı karşımızda duruyor. Peki ulul emre itaat nedir? Ulul emre itaat geniş bir kavramdır. Eğer devlet İslam devleti ise Ulul Emre itaat orada ortaya çıkar Eğer öyle değilse Ulul Emre itaatin başka anlamları vardır Orada geniş bir manada da o anlamları şöyle anlamakta gerekir Eğer biz kadınsak evli isek evde kocamıza itaat işçi isek iş verenimize itaat, Okulda, medresede, mektepte isek muallimimize, müderrisimize itaat bunların hepsi İslam toplumunun esaslarıdır. Ve buna ait sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize çok şey söylemektedir. Şimdi dediklerim ön bilgi olsun. Gelin Numan bin Beşir'in hayatının çerçevesinde bir şunları görelim. Bakalım gerçekten söylediklerim asr saadette Numan bin Beşir'in hayatının çerçevesinde karşılık buluyor mu referansları asr saadette var mı yok mu beraberce görelim babası sahabi annesi sahabi anne annesi sahabi dayısı sahabi amcası Sahabi kız kardeşi sahabi böyle bir sahabi var mı bilmiyorum ama Numan bin Beşir böyle bir sahabi babası Beşir İbni saat sahabi Hazreti Musab'ın elleriyle iman şerbetini içmiş. İkinci Akabe biatına katılmış, Allah Resulüne biat etmiş, sonra Efendimizin arkasında yerini almış, Bedre katılmış, Uhud'a katılmış, Hende'ye katılmış, Allah Resulü neredeyse o da orada olmuş... En son Beni Saide sakifesinde Hazreti Ebu Bekir'e biat edilme meselesinde ensarın temsilcisi olarak çok kilit bir rol oynamış. O günden sonra da az bir ömür yaşayarak şehit olarak hayatını noktalamış. Annesi Amre binti revaha inanılmaz bir kadın inanılmaz bir insan inanılmaz bir örnek. Allah Resulüne biat edenlerden, kadın olmasına rağmen imanı adına bedel ödeyenlerden ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dünyasında kendisine yer açan isimlerden. Amcası Simak ibni Sa'd Bedir ashabından. Nasıl bir ailede yetişmiş görün. Dayısı kim? Başta dedim. Abdullah İbni Revaha. Mute'nin şehidi o büyük şair, o büyük hatip ve o büyük insan onun dayısı. Kız kardeşi Ümeyme binti Sa'd Allah Resulü aleyhissalatü vesselama iman edenlerden, biat edenlerden. Böyle bir ailede gözünü açıyor. Şunu diyebilirsiniz. Asrı saadetin özelliği burada. Nerede? Kafasını nereye çevirse bir sahabi görecek. E biz şimdi o ortamda mahrumuz. Öyle olduğumuz için nasıl olur da biz aynı karşılığı gösterebiliriz? Benim aziz kardeşlerim, aziz hemşerilerim size bir şey söyleyeyim. Aynı çağda yaşamak evet avantajdır. Ama çok da büyük dezavantajdır. Asr-ı saadette yaşayıp, Kabe'ye komşu olup peygamberi her gün görüp imansız olarak ölen isimleri okuyoruz biz bugün kitaplarda. Onun için Miktat İbni Amr'ın yanında bir gün şöyle bir söz söylendiği zaman kızdı ve sözün gerçek manada nasıl anlaşılması gerektiğini söyledi. Dediler ki ne mutlu peygamberi gören gözlerin sahibi aramızda. Ah keşke biz de onlardan biri olsaydık. Ne dedi o büyük insan öyle demeyin dedi. Halinize şükredin. O günde yaşayıp da Müslüman olarak ölüp Müslüman olarak Allah'ın huzuruna gideceğinizi nereden biliyordunuz? Ama şu anda iman ettiniz en önemli şeyi yerine getirdiniz. Bunu bilin ve bunun kıymetini takdir ederek bu büyük nimetin şükrünü eda etmeye çalışın. Evet biz saadet asrında değiliz. Sahabe iklimini bizzatı teneffüs edemiyoruz. Ama şöyle meclisler ama evlerimizde kurduğumuz suffalar ama sofralarda çoluk çocuğumuzla sahabe adlı sohbetlerimiz onları evlerimize misafir etmelerimiz her gün haftanın bir günü belli günlerde kızım evladım gelin peygamber ikliminden ve Birini tanıyalım diye ortaya koyduğunuz bir gayret inşallah yaşadığınız çağı da sahabenin iklimine yaklaştıracaktır. Allah hepinize hepimize bunu nasip eylesin. Abdullah İbni Revaha böyle birisi. Hicretin ikinci yılı çok da güzel bir tevafuk oldu. Aylardan hangi aydır şu anda? Cemaziyel evvel tam Cemaziyel evvel ayında doğuyor. Bilmiyoruz belki de doğum gününe denk gelmiştir. Tevafuk budur işte Cenab-ı Hak rast getirirse rast getirir. Cemaziyel evvel ayında ve hicri ikinci yılda doğuyor. Doğar doğmaz. Annesi Amre kumdağı sarıyor. Allah Resulü ve vesselama götürüyor. Doğumunun birkaç gün sonrasıdır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam alıyor. Yaptığı bir iş bir sünnet öğreneceğiz. Bir hurma istiyor efendimiz hurmayı ağzında iyice yumuşatıyor sonra o hurmayı Numan'ın damağına sürüyor sünnette bunun ismi nedir tahnik tahnik yapıyor hadis kitaplarımızda Allah Resulü'nün 15 tane bebeğe tahnik yazdığı, yaptığı söylenir o 15 tane bebekten bir tanesi Numan İbni Beşir'dir. Arkasından anası Amr'e şöyle bir talepte bulunuyor o hurmayı sürünce Numan bebek ama hurmayı böyle afiyetle dilini dudaklarına sürenek yemeye çalışıyor daha bebek Efendimiz Aleyhisselatu vesselam o manzaradan çok müsterih oluyor seviniyor ve bir latife yapıyor bak bak diyor Ensar çocuğuna ne de hurmayı severmiş Ensar'ın çocuğu değil mi hurmayı severmiş diye bir latife yapıyor Tam o anda Hazreti Amre şöyle bir şey söylüyor. Ya Resulallah diyor fırsat bu fırsat dua isteyecek Allah Resulünden. Dua etsen Numan malı ve nesli çok olan biri olsa. Amre diyor istediğinden daha güzel bir dua yapayım mı? Tabii ya Resulallah itiraz edebilir mi sahabe? Dua nasıldır biliyor musunuz? Allah'ım. Onu dayısı gibi yücelt. Dayısı kim? Abdullah İbni Revaha. Niye Abdullah İbni Revaha ile Numan bin Beşir beraberce anlatılmalı? Sadece dayı ve yiyen oldukları için değil, Allah Resulü'nün duasına da konuk oldukları için, birbirlerine bizatihi peygamber tarafından benzesinler diye dua edildiği için. Allah'ım onu dayısı gibi yücelt. Onu şehit olarak öldür ve cennette ona ali makamlar ver. Dayısı gibi yüceldi. Tarih şahit oldu, biz de şahit olduk. Dayısı gibi şehit oldu, tarih şahit oldu, biz de şahit olduk. İnşallah biz cennette onun ali makamına da şahit olacağız. Ben bir dua ediyorum. Bayvurtlu kardeşlerimden gönülden bir amin istiyorum. Diyorum ki Allah'ım, nasıl ki Numan bin Beşir'in sofrasında sen Bayvurt'ta 14 asır sonra bizi bir araya getirdinse cennette de bir araya getir. Şahit olalım inşallah. O ali olan makama şahit olalım inşallah. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın Dünyasına ilk günlerde böyle giriyor Sekiz yıllık bir ömür Sekiz yaşında bir çocuk Ama o çocuk Biraz sonra size aktaracağım Bazı şeylerle Peygamber dünyasından Onlarca hadis bize naklediyor Onlarca hatıraya şahit oluyor Onlarca kendisinin içerisinde olduğu Hatırayı bizimle paylaşıyor Onlarca sahabenin şahit olduğu hadisenin de şahidi olarak bize o günün dünyasından çok şeyler anlatıyor. Merhamet Meltemi bakın nasıl işlemiş. Bir gün bakıyor Efendimiz Aleyhisselatü vesselam i̇bn Mace'nin süneninde geçen bir rivayet. Sokakta çocuklarla oynuyor. Herhalde 4-5 yaşlarında Numan Numan diyor geliyor Efendimizin huzuruna. Allah Resulüne de o gün Taif'ten, Taif'in üzümü meşhurdur. Üzüm gelmiş, annesini çok sever Numan'ın Amre validemizi. Aradaki bağa dikkat çektim. Bir salkım üzümü Numan'ın eline bırakıyor. Bunu götür annene ver diyor. Numan alıyor, 4-5 yaşlarında bir çocuk. Yolda giderken bir tadına bakayım diyor. Bir tane alıyor, hoşuna gidiyor. Bir tane daha, son olsun diyor bir tane daha. Eve varana kadar üzüm bitiyor. Allah Resulü ve vesselamın emanetini yerine ulaştırmamış. Efendimiz aleyhissalatü vesselam onu görmek istiyor soracak. Aslında peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biliyor bilmez mi? O yaşta bir çocuğun böyle bir emanete nasıl karşılık vereceğini de biliyor. Yokluk zamanları o zamanlar bugünkü çocuklar gibi değil ki. Ama bir şey aşılayacak bir şey onun üzerinden de o günün insanına da bize de aşılayacak. Numan birkaç gün Efendimizin karşısına çıkmıyor ve bir gün yolları kesişiyor. Soruyor Efendimiz Numan diyor salkımları annene ulaştırdın mı? Baş eğilmiştir, yüz kızarmıştır, ses yoktur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dilinden çıkan bir tek kelimedir. Nedir? huder Ne demek? Ne demek? Vefasız seni gidi vefasız diyor ama sonra merhamet meltemi orada işliyor toplumun içerisinde küçük düşürme yok onuruyla oynama yok izzetine leke sürmek yok Yalanını emanete karşılık oradaki o olumsuz tavrını yüzüne vurmak yok. Bakın anne ve babalara 4 yaşında 5 yaşında bir çocukla nasıl muamele görünür? Nasıl karşılık verilir? Buna dair çok güzel bir örnek var. Muhabbet. Muhabbet azığına dair bir örnek vereyim size. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dünyasını izlerken Numan bin Beşir şuna şahit oluyor. Gelen her sahabi Allah Resulü'nün karşısında duruyor. Ne söyleyecekse sözünün öncesindeki sözü şudur. Fedeke ebi ve ummi ve nefsi ya Resulallah. Anam babam nefsim sana feda olsun ya Resulallah. Bunu dedi biz de diyoruz. Şiirleri okurken döktürüyoruz kasideler o biçim dilimizde mevlitler okurken neler neler söylüyoruz güzel ama ne kadar altı doluyor o sorgulanması gereken bir şey Numan bin Beşir sorgulayarak sorgulanmış bir biçimde altının saadet asrında dolduğuna şahit oluyor o gelip bugün nefsim sana feda olsun ya Resulallah diyenleri Bedir'de görüyor. Uhud'da görüyor. Dayısı Abdullah İbni Revahan'ın şahadet aşkına şahit oluyor. Ve muteye gidip gelmemesini görüyor. Şahadet adına bir şeyler onun yüreğine o günlerde muhabbet azığı olarak çakılıyor. Sorumluluk şuuru Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bize bir kıssa aktarıyor. Biliyorsunuz. Nübüvvet kıssaları da en az kasasul Kur'an kadar yani Kur'an kıssaları kadar bize önemli mesajlar verir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam böyle kıssalar anlatır bize. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde olay çok daha uzundur. Orayı bize başka bir sahabi nakleder. Bukhari'de olayı bize aktaran Numan bin Beşir'dir. Olayı muhtasar olarak bize aktarır. Ve orada verilen temel mesaj şudur. Müslüman... Ne melazımcı olamaz. Müslüman bana ne diyemez. Müslüman bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın diyemez. Bu bizim atalarımızın sözü değil. Bu söz bize ait bir söz olamaz. Ne demek bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın? Bir Müslümanın söyleyeceği bir söz müdür? Müslüman ateş düştüğü yeri yakar sözünü. Bana ne anlamında söyleyemez evet ateş düştüğü yeri biraz fazla yakar ama Müslümansan eğer ateş nereye düşerse düşsün o düşen ateş senin yüreğine de düşmüştür seni de yakmalıdır böyle bir sorumluluk şuuru altında yürümelidir. Onun oluşmasının Numan bin Beşir'deki yankısını anlatacağım size Allah Resulü anlatacak size. Sizden önceki kavimler içerisinde birileri bir yolculuk yapmak için bir gemi satın aldılar. Bir varmış bir yokmuş değil dikkat buyurun. Allah Resulü söylüyor. Gemi iki kattan oluşuyordu. Üst kat alt kat. Yerleşti yolcular. Nehir üzerinde gemi yol almaya başladı. Yol alırken su ihtiyaçlarını karşılamak için... Alt kattakiler üst kata çıkmaları üst kattan kovayı nehre daldırmaları ve suyu oradan çekip almaları gerekirdi zorlandılar biraz alt kattakiler dediler ki her gün böyle eziyete katlanacağımıza şöyle geminin altından bir yeri delelim o deldiğimiz yerden suyu içelim böylelikle rahat rahat su ihtiyacımızı karşılayalım ve böylelikle birileri geminin altını delmeye başladılar. O anda üst kattakiler altta ne oluyor diye merak ettiler. Müslüman ya merak edecek. Baktılar ki gemiyi deliyor. Ne yapıyorsunuz diye sordular. Su ihtiyacımızı karşılamak için bunu yapıyoruz dediler. O gemide bulunan akil adamlar, yaşlı adamlar, ilim erbabı olan adamlar dediler ki aman ha. Delerseniz bu gemiyi hepimiz o geminin yolcular olduğumuz için batırırsınız. Gelin bir anlaşma yapalım. Biz size su içme adına, su alma adına yardımcı olalım. Siz de gemiye el sürmeyin. Böyle anlaştılar ve rahat bir biçimde yolculuklarını tamamladılar. Ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem anladınız değil mi? Neme lazımcı olmayın. Emri bil maruf nehi anil münker. İyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek, namaz gibi... Oruç gibi, hac gibi sizin üzerinize bir farzdır. Toplumunuzda bir sıkıntı varsa bana ne diyemezsin. Ben ne yapayım ki diyemezsin. Ben hoca mıyım ki bir şey yapayım diyemezsin. Bu iş hocaların işi değil. Bu iş iman işidir ve bu iş sorumluluk işidir. Varsa bir yanlışlık o yanlışlığı giderme adına o eksiği tamamlama adına Gayret göstermek zorundasın. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Numan bin Beşir'in orada hazır bulunduğu bir mecliste bu kıstayı anlatarak aslında orada bulunanlar başta Numan olmak üzere sorumluluk şuuru adına onun yüreğine bir şeyler aktarıyor ve onların üzerinden bize mesajlar veriyor. Adalet duygusu çok önemli bir duygu. Ve Müslümanlar olarak her geçen gün hayatımızdan biraz daha fazla çıkardığımız bir duygu. Bakın adalet duygusu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından naksıl nakşedilmiş Numan bin Beşir'in dünyasına. Annesi Amre babası Beşir'in oğlu Numan'a verdiği bir miktar hibe malın peygamberin şehadetinde olmasını istemiş. Demiş ki madem sen böyle bir şey yaptın peygamberi de şahit tut. Numan daha küçük 7-8 yaşlarında belki efendimizin hayatının son demleri. Babasıyla beraber peygamberin huzurunda. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama Beşir İbni Saad diyor ki ya Resulallah şu şu şu malımı oğlum Numan'a hibe etmek istiyorum. Seni de bu hibeye şahit kılmak istiyorum. Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Senin başka çocuğun var mı? Var. Peki çocuklarının diğerlerine de. Numan'a verdiğin gibi malından hibe verdin mi? Hayır vermedim. O zaman git ben zulme ve haksızlığa asla şahitlik edemem diyor sallallahu aleyhi ve sellem. O söz söylenince artık Beşir İbni Sa'd başka bir şey yapabilir mi? Ya Resulallah şahit ol ki bu halimden bu davranışımdan vazgeçtim diyor. Müslüm'de geçen bir rivayet başka hadis kitaplarında da var. Adalet adına bir şeye şahit oluyor Numan bin Beşir. Hayatının sonraki demlerinde burada ona aktarılan o bilginin Nasıl işaret ettiğine bizzat şahit oluyor. Ve bu manada hayatında istikamet noktasında çok önemli bir örnekliğin altına imza atıyor. Şimdi babalar anneler bizler bu rivayetin üzerinden almaz mıyız bir şeyler? Ben bu bölgeyi çok iyi bilirim bu bölgenin çocuğuyum. Miras konusunda babaların yaptığı yanlış taksimden dolayı Evlatların nasıl birbirine düştüğünü siz benden daha iyi bilmeniz lazım. Ama ne dedi orada sallallahu aleyhi ve sellem? Asla adaletsizliğe ve zulme beni şahit kılma dedi. Adaleti hakim kılmaya gelen bir peygamberin lisanından çıkmış bu sözdür bu. Numan bin Beşir bunu alıyor. Belki o gün bir miktar maldan mahrum oluyor ama ne kadar sıkıntılı süreçlere şahit oluyor birazdan söyleyeceğim. O süreçlerin tamamında bir elif gibi dimdik istikamet üzere Kur'an'ın dediği gibi Festaqim kema umirt peygamberin belini büken peygamberin saçına ak düşüren o ayetin bir işareti olsun diye dimdik durarak yaşıyor. Adalet duygusu işte bundan dolayı önemli. İtaat bilinci. Bakın sallallahu aleyhi ve sellem bu bilinci nasıl bize veriyor Numan'ın üzerinden. Diyor ki Numan bin Beşir ben sallallahu aleyhi ve sellemi namazlarda safların düzenini oluşturma noktasındaki hassasiyette gösterdiği çabayı başka bir şeyde gördüğümü hatırlamıyorum. Efendimiz namazda öyle bir safların düzgün olmasına dikkat ederdi ki bazen saflar düzelmese dakikalarca cemaatin düzgün olmasına bir şekliyle uyarılarda bulunur sonra namaza geçerdi. Neden peki nedeni gelecek şimdi yine Müslim'de. Ebu Davud'da ve başka hadis kitaplarında geçen ve aktaranı Numan bin Beşir olan bir hadis. Girdi sallallahu aleyhi ve sellem ok gibi bizi düzeltti. Mihraba geçti döndü bir de baktı ki ensardan bir zat bir adım safın önünde. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam toplum içinde kimseyi küçük düşürmezdi. Yanlışlık varsa umuma konuşurdu öyle yaptı döndü ve dedi ki ey Allah'ın kulları namazlardaki safların düzeni sizin aranızdaki ittifakın bir sebebidir şeytan sizin aranıza buzu düşmanlığı burada sokar saflarınıza dikkat edin dikkat edin ki aranıza şeytan düşmanlık buz ihtilaf sokmasın bu konuda titiz davranın Namaz böyle kılındı ve Allah Resulü aleyhisselatu vesselam sonraki süreçte de bu uyarını, uyarılarını devam ettirdi. Orada aslında Efendimizin itaat noktasında bize söylediği çok önemli bir mesaj var. Namazda başlar bu iş namazda. Niçin namazda camilerimizde imamın durduğu yerin adı mihraptır biliyor musunuz? Hocalarım bilir. Siz de benden öğrenin bilmeyenler. Mihrap ismi mekandır. Aslında savaş mekanı anlamına gelir. Zaten savaşta bazen kumandanın çadırına da mihrap adı verilir. Orası komutanın mekanıdır. Komutan orada arkasında saf saf müminler namaza durmuş bizim gibi birbirlerinden böyle kaçan insanlar gibi değil omuz omuza yaslanacak ayak ayağa yaslanacak şeytan aradan geçmeyecek gibi böyle o vahdet o disiplin o düzen namazda en güzel bir biçimde tesis edilecek çünkü oradan hayata intikal edecek namaz dinin direği ya dinini oradan doğrulttun ya Oradan da hayatın dışındaki mihraplara mesaj taşıyacaksın. Savaş devam ediyor. Caminin dışında asıl savaş başlıyor. Ama sen orada disiplinle savaşı kazanırsan Allah'ın izniyle dışarıdaki savaşı da kazanırsın. İtaat bilinci adına böyle bir mesaj veriyor. Çok şey söylenir aziz kardeşlerim ama takatinde bir sınırı var. Ben de fazla sizi zorlamayacağım. Ancak bu söylediklerim çocuk terbiyesi adına asr-ı saadette bu işin ne kadar zengin bir kaynağa yaslandığı noktasında size işaretler olsun. Sayın Müftüm söyledi Numan Bin Beşir Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dünyasından bize tam 124 tane hadis naklediyor. Bu hadislerin tamamını bizzat peygamberden duymuş değil. Hocalarım çok iyi bilir hadis usulünde kurallardan birisidir. Sahabenin sahabeden nakli konusunda bir usul vardır. O nakil aynen Allah Resulünden nakil gibidir. Yani bir sahabi bir sahabiden hadis duyduğu zaman duyduğu sahabinin ismini söylemeden Allah Resulü şöyle diyor diyerek o hadisi aktarabilir. Numan bin Beşir de peygamberden bizzat duydukları vardır biraz. Ama çoğu sahabeden duyduklarıdır. Onları da bize nakleder. Sayı tekrarlarıyla 124'e varır ki bu rakam ciddi bir rakamdır. Bunların hepsini ben aktaracak değilim. Ama 3 tane hadise dikkatlerinizi çekmek durumundayım ki ondan bazı mesajlar alalım. 3 hadis hangisiler? Hüküm hadisi, sorumluluk hadisi, bir de üçüncü hadis olarak Allah Resulü Aleyhisselatu vesselamın yine onun dünyasından ona ait dünyadan bize naklettiği bir hadis olarak Numan bin Beşir'in nakli şimdi aklıma gelir onu da söylerim. Biri hüküm hadisi biri sorumluluk hadisi bir üçüncü hadis daha var. Birinci hadisten başlayalım hüküm hadisi. Ebu Davud'da Ahmet bin Hanbel'de şöyle bir söz aktarılır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin naklettikleri hadisleri ameli anlamda üç tane hadis bize taşır. Bu üç tane hadis önemli hadisler. Nedir bunlar? Yani dinin amel boyutunun üzerine bina edildiği üç hadis. Niyet hadisi, bidat hadisi ve hüküm hadisi. Benim sizin dikkatlerinizi çekeceğim hüküm hadisi. Niyet hadisini biliyorsunuz. Hangisi? Ameller niyetlere göredir. Bidat hadisi hangisi? Benim dinimin üzerine ya ya da benim emrimin üzerine din olmaz, emri olunmaz, olsa da kabul olunmaz. Yani din sahasında otorite Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdır. İşte bu konuda bu hadis amel boyutunun temel ayaklarından biri olduğu için bidat hadisi olarak bilinir. Hüküm hadisi ney? Onu nakleden Numan bin Beşir'dir. Ve onu bizzat peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den duymuştur. Hangi hadis o hadis? Hadis şu. Haram bellidir. Helal bellidir. Ortasında olanlar ortalarında olan şüphelileridir. Yani hüküm beyan edilmemişse açık bir biçimde ortada kalan şüphelilerdir. O şüpheli olan şeyleri terk etmek kişinin dininin ve ırzının korunmasının sebebidir. Dikkat buyurun, dininin ve ırzının korunmasının temel sebebidir. Şüpheli şeylerden vazgeçmek. Neden peki? Sebebi var. Bayınlı arazide yürümek insanı her an tehlikeyle karşı karşıya getiren bir şeydir. Eğer bir şeyde şüphe varsa, Dininin kemalata ermesi adına, ırzına leke sürülmemesi adına onlardan vazgeçmek sana tavsiye edilir. İşte hüküm hadisi dediğimiz o meşhur hadis böyle önemli bir hadistir. Dinin amel boyutunun üç ayağından bir tanesidir. Onu bize nakleden de Numan bin Beşir'dir. Küçüktür. Ama büyük işlerin altında imzası vardır. Niçin büyük işlerin adamıdır? Buradan anlayın. İkinci hadis. Sorumluluk hadisi. Müftü Bey'in dikkat çektiği hadis. Bir de onun Bukhari varyantı var. O Bukhari varyantında ona ait başka bir şey söylenir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dünyasından nakleden de Numan bin Beşir'dir. Nedir sallallahu aleyhi ve sellem? Müminler... Şefkat ve merhamette bir beden gibidirler. O bedenin bir parçasında sıkıntı olsa, elem olsa, bedenin diğer yerleri hararetle onu savunmaya çalışırlar. İşte müminler böyle bir bütünün, böyle bir bedenin parçaları gibidir. Sorumluluk hadisi demem bundan. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sana sorumluluk adına bir şey veriyor. Benim Bayburtlu kardeşim sana bir söz söylüyorum. Bil ki yarın Allah Bayburt'ta yaşamana rağmen 1 milyar 700 milyon Müslüman kardeşinin hesabını sana soracak. Vallahi de soracak, billahi de soracak. Sadece iman ettiğin kardeşlerin değil, Dört buçuk milyar şu anda insan olduğu için hilkatte senin eşin olan ama hidayetten mahrum olduğu için her gün binlercesi küfür yolunda ölen hilkatte eşin olan insanlar içinde Allah sana soracak. Çünkü sorumluluk budur. Anlıyor musunuz sahabe niye Medine'de vefat etmedi de buralara geldiler? Niçin geldi Saffan İbni Muattal Adıyaman'a? Niçin geldi Çorum'a Amr ibn Madikerb? Niçin geldi Habib İbni Meslem'e? Buralardan da muhakkak geçti. Ahlat'tan geçip ta o günkü adıyla Erzini Rum'a Erzurum'a? Niçin ta Azerbaycan'a Ermenistan'a Ebu Mişcen Es-Sakafi Abdullah ibn Sey'in vardı? Niçin 86 yaşında? Bir kadın Ümmü Haram ta Kıbrıs'a dayandı. 93 yaşında, 60 yaşında, 50 yaşında emekli olanların kulağı çınlasın. 93 yaşında Eba Eyyub Elensari ta Şam'dan o günkü adıyla Konstantiniye'ye niçin geldi? Kurtulma dertleri vardı. Kurtulma dertleri olduğu için Kurtarmak için çırpındılar Soracak Allah Onun için onlar Hesabımız bir şekliyle Allah'a şöyle verilsin Her biri dediler ki o kurban olduklarımız Varsın bedenlerimiz Kabirlerimiz Medine'de Mekke'de olmasın Ezanın mahrum olduğu Coğrafyalarda olsun Yeter ki peygamberin bize emanet Ettiği sancağın Boynu bükük kalmaz. Allah sizden ebeden razı olsun. İşte budur sorumluluk. Bu sorumluluğu çok iyi anlamalıyız ki bugün saatlerini internetin televizyonun karşısında geçiren bu neslin insanları olarak hayatımıza bir çeki düzen verelim. İnterneti televizyonda ya da tel artık bilgisayarda izleme devri de bitti biliyorsunuz. 24 saat elinden cep telefonu düşmez mi insanın ama bu neslin insanı olarak böyle olduk böyle olan bir nesil sorumluluk adına nasıl bir şeyi taşıyabilir nasıl ızdırap olur nasıl ümmet için yüreği yanar nasıl ümmetin bir yerinde bir şey olduğu zaman ah yandım deyip feryat eder o sorumluluk yakacak yüreğimizi yakmayana kadar biz bunları sadece konuşmuş olacağız işte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sorumluluk hadisiyle Numan bin Beşir'in üzerinden de bize mesajı veriyor. Üçüncü hadis en hayırlı hadis hadisidir. Unutmuştum aklıma geldi. O ney? Onu da yine hadis kitaplarında başka sahabe efendilerimiz de nakleder. Mesela en meşhuru İmran bin Hüseyin'in naklidir. Ama bu da var Numan bin Beşir'in bize naklettiği. Ne dedi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam? En hayırlı nesil benimle beraber yaşayanlar. Kim onlar? Sahabe. Ondan sonraki hayırlı nesil onlardan sonra gelenler. Kim onlar? Tabi'in. Ondan sonra gelenlerde yani etbâ tabi'in 3 nesli sayıyor. İmran bin Hüseyin'in naklinde 2 nesil söyleniyor. Üçüncüsünü söyledi mi söylemedi mi bilmiyorum diyor hatırlamıyorum diyor. Ama Numan bin Beşir 3 nesli de sayıyor. Sahabe tabi'in etbâ tabi'in insanlık tarihinin hayır sıralamasında 3 önemli basamağı oluşturuyorlar. İşte o hadisi söylerken. Arkasından bir cümle var ki kendimizi alıp başımızı duvarlara vurmalıyız. Onlardan sonra öyle nesiller gelecek ki yeminleri şahadetlerine, şahadetleri yeminlerine galebe çalacak. Ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem ben söyleyeyim size yalan yere şahitlik edecekler. Menfaatlerini Menfaatleri için dinlerini satacaklar ufacık bir menfaat için dinine imanına leke sürecek gördüm diyecek benim diyecek yalan yere şahitlik edecek görmediği duymadığı şeyleri görmüş duymuş gibi nakledecek ve bu konuda daha başka uyarıları da sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisler üzerinden bize veriyor. Aziz kardeşlerim 124 tane hadisin her biri böyle Numan bin Beşir'in nakillerini şöyle alt alta alın okuyun nasıl birisiymiş nasıl bir istikamet abidesiymiş nasıl merhamet meltebi onda işlemiş daha iyi anlayacaksınız. Allah Resulü ile 8 yıllık ömrü böyle noktalanıyor babasının nakliyle Benisad sakifesine şahit oluyor. Ama biz onu hilafet devrinde yani halifeler devrinde özellikle Hazreti Osman devrinde daha fazla görüyoruz sahnede. Hazreti Osman'ın şehadetine şahit oluyor. Bir kardeş kavgası olan Cemel'e şahit oluyor. Hilafet ile saltanatın kavgası olan sıfının şahide oluyor. Cehalet ile ilimin kavgası olan Mehveran'da Hazreti Ali ile Hariciler arasındaki savaşa şahit oluyor. Hazreti Ali'den sonra Hazreti Muaviye döneminde vilayet adına, valilik adına bir görevin sahibi oluyor. O o günlerde Kufe valisi olarak görev yapıyor. Ama bu beş tane en başta saydığım özellikler var ya, hepsi hayatında... Vilayet görevinde de var yani valilik yaparken de halkı yönetirken bu beş tane kavram üzere yönetiyor. Mesela onun zamanında Hazreti Hüseyin'in elçisi olan Müslim bin Akil biat toplamak için Kufe'ye geldiği zaman o validir. O vali olmasına rağmen merhamet ile Müslimi ehli beyte olan muhabbetinden dolayı bağrına basıyor. Asla ona el sürülmesini istemiyor ve onun o görevini orada yerine getirmesi adına bir zemin hazırlıyor. Bundan haberdar olunca Yezid gadaplanıyor. O zaman Basra valisi olan Ubeydullah İbni Ziyad'ı git diyor Hüseyin'in elçisini katlet Numan'ı da azlet diyerek görevlendiriyor. Ve böyle bir görevle geliyor Ubeydullah İbni Ziyad Numan bin Beşir azledileceğini bile bile... Merhamet adına, muhabbet adına istikametine leke sürmüyor. Azledilince oğlu Muhammed'i de alıyor. O günkü adıyla Dımeşke Şam'a gelip yerleşiyor. Yıllarca oradadır. Bir müddet sonra orada kadılık görevi de yapacaktır. Ama Yezid'in yanlış uygulamalarına ses çıkaracak. Neden? Adalet duygusu var. Bana ne diyemez. Kim haklıysa haklının yanında yer alıp hakkın sesi olacak. Ve orada o anda Yezid'in yaptığı uygulamalara karşı çıkıyor. Bir mücadele kahramanı olan Abdullah İbni Zübeyir'in yanında yerini alıyor. Abdullah İbni Zübeyir biliyorsunuz çok feci bir biçimde öldürülünce Mervan bin Hakem onu ve oğlunu da sürüyor. Humus şehrinin birin diye bir köyünde Onları yakalıyor ki ve çok feci bir biçimde orada onu da şehit ediyor. Kabrinin birinde olduğu söyleniyor. Suriye'nin halini görüyorsunuz. Kaldı mı bilmiyorum ama inşallah kalmıştır. Allah şu meclisin hatırına da bir an önce Suriye'ye selamet ihsan etsin. Orada ebedi olan yolculuğuna kabir aleminde öylece başlıyor. Numan bin Beşir'in Birçok evlilik yaptığını ve o evlilikten de çocukları olduğunu biliyoruz. Büyük işlerin adamı olmasına dair buradan da bir şey söyleyip sözlerimi toparlıyorum. i̇bn Saad'ın Sad'ın bize verdiği bilgiye göre 7 erkek, 5, 7 erkek 5 kızı oluyor. 12 tane çocuğu. Bakın çocuklarına inanılmaz isimler göreceksiniz. Muhammed bin Numan devrinin en önemli alimlerinden biridir. Siyeri bilenler bilir. İbn Şihab Zühri bizim üstadlarımızdan biridir. Onun hocası Muhammed bin Numan'dır. Eban bin Numan aynen öyledir. Torunu olan Abdüsselam yine aynı şekilde çağının muhaddislerinden biridir. Oğullarının yanında kızları da devrin en büyük insanlarıyla evlenmişlerdir. İki tanesini söyleyeyim biraz olumsuz isimler ama bilin hangi evlere gelin gittiklerini. O kızlardan bir tanesi Haccac İbn Yusuf yani Haccac Yusuf haccac Zalim'le evlenmiştir. Diğeri de Hazreti Hüseyin'in kanının hesabını soran Muhtar Es-Sekafi ile evlenmiştir. Böyle de çocukları var ve o çocukların soyu Beni Abdüsselam diye devam ediyor. Nerede devam ediyor biliyor musunuz? Endülüs'te devam ediyor. Endülüs İspanya'da kurulan o büyük İslam medeniyetinde etkili olan ailelerden bir tanesi Beni Abdüsselam ailesidir ve o aile Numan Bin Beşir'in soyuna gelir dayanır. Nereden nereye büyük işlerin adamı nasılmış buradan da anlayın. Aziz kardeşlerim çocuk eğitimi konusunda 5 tane kavram verdim ya o kavramlar üzerinden de 5 mesaj vereceğim bir daha hatırlayalım kavramları merhamet meltemi muhabbet azığı sorumluluk şuuru adalet duygusu itaat bilinci bu 5 tane ifade kavram her birimize şu mesajları anlayıp yaşama ve yaşatma konusunda inşallah bir vesile olsun ne olur üzerlerinizi alın Babaysanız anneyseniz gençler var içimizde onlar da adaylar Allah onlara da salih ve saliha eşler nasip etsin onlar da üzerlerini alsınlar ve bu konudaki sorumluluğumuzu bilelim ki işin evden başladığını unutmayalım evimizi biz ıslah etmeyene kadar evimizi imar etmeyene kadar Evimizde Kur'an'ı ve sünneti hakim etmeyene kadar sokakların caddelerin hali böyle olmaya devam edecek. Ne derseniz deyin iş evden başlar ve evden caddeye yayılır. Ondan dolayı üzerinde durmalıyız ve bu manada sorumluluğumuzun bilincinde olarak hareket etmeliyiz. Bir, merhamet meltemi çocuklara yansıtılması gereken... En önemli esaslardan biridir. Şefkat ve müsamahanın, Eğitimin temeli olduğunu unutma ki, Sabırla bu zor işin, Üstesinden gelebilesin. Bir daha tekrar edeyim yazanlar için, Merhamet Meltemi, Çocuklara yansıtılması gereken, En önemli esaslardan biridir. Şefkat ve müsamahanın, Eğitimin temeli olduğunu unutma ki sabırla bu zor işin üstesinden gelebilesin. Evlat yetiştirmek zor bir iş. Adamı deli eder. Sabır öğrettirir adama. Ama sen merhameti az, azık olarak edineceksin. Asla evlatlarına beddua etmeyeceksin. O beddua asılıdır. Bir gün döner bir şekliyle ya seni tutar. Ya evlatlarına ulaşır Ne olursa olsun Dilini bedduaya alıştırmayacaksın Ve her daim Merhametle Merhametle Merhametle onlarla muamele göreceksin Muamele kuracaksın Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın Dünyasından ve Numan bin Beşir'in Hayatının üzerinden Bunu alıyoruz İki Muhabbet azığı çocuklara verasetle belletilmesi gereken en önemli adımlardan biridir. Muhabbet azığı çocuklara verasetle belletilmesi gereken en önemli adımlardan biridir. Terbiyenin muhabbet düzleminde yapılacağını hatırından çıkarma ki kalpten kalbe köprüler kurabilesin. Terbiyenin Muhabbet düzleminde yapılabileceğini, yapılacağını hatırından çıkarma ki kalpten kalbe köprüler kurabilesin. Dilden konuşursan kulağa konuşursun ama kalpten konuşursan kalbe konuşursun. Bugün sözlerimizin tesir etmemesinin sebebi budur. Biz kalpten konuşmayı unutmuşuz. Yüreğimizde, aklımızda başka şeyler var. Dilimiz o biçim o biçim de bunun adı nedir biliyor musunuz söyleyeyim söylemesem olmaz nifaktır kalbiyle dili aynı olmayana münafık derler Allah korusun sahabe bu korkunun altında inliyordu her sahabinin hayatında ben münafık mıyım korkusu vardı. Sahabeyi çok iyi tanıyan Hasan-ı Basri onun için şu sözü söylemiştir. Rahmetullahi aleyh. Münafıklığından korkmayan münafıklık, münafıktır. Anlıyorsunuz değil mi? Sebebi bu işte. Bu ızdırabı taşımak durumundasın. Taşıyacaksın ki kalbinle dilini aynı hale getiresin. Kalpten konuşasın, kalbe konuşasın ve tesir oluşturasın. İşte ana ve baba olarak özelde genelde de hayatın hangi alanındaysak o alanda yapmamız gereken bu. Üçüncüsü sorumluluk şuuru çocuklara vurulması gereken en önemli aşılardan biridir. Ne olur siz diyorsunuz ben de diyorum dedim ya aynı toprağın insanıyız kurbanınız olayım. Şunu demeyin, biz çok dert çektik çocuklarımız çekmesin. Hel analar, sakın ha. Biz çok çektik kızlarımız çekmesin. Onlar da çeksin. Dert çektikçe kıymet anlaşılır. Biz yoklukla büyüdük, zarar mı? Kanaat adına şu an hayatımızda bir şey varsa... O bir parça şeye muhtaç olduğumuz günlerdeki aslında çektiğimiz ızdırabın bir neticesiydi. Öyleyse eğer çeksin, çeksin ki hayatta hiçbir şeyin ucuz olmadığını bilsin. Bilsin ki kıymet bilsin. Bilsin ki nimetin şükrünü eda etme adına gayret içerisinde olsun. Onun için sorumluluk şuuru, Çocuklara vurulması gereken en önemli aşılardan biridir. Zamanını ve muhtevasını iyice ayarla ki telafisi zor olan durumlara düşmeyesin. Aman çocuktur dersin gelir 20 yaşına sen anasın şefkat damarın fazla halen senin gözünde çocuktur. 30 yaşına gelir halen çocuktur ve büyümeyen çocuklardan bir toplum oluşur. Şu an öyleyiz. Büyümüyor. Ben asrı saadetten ilham alarak erken evliliğe dair bir teşvikim vardı. Şimdi ondan vazgeçtim. Asrı saadette bakıyorsun 15 yaşında 20 yaşında evlenmiş çoluk çocuk sahibi olmuş. O 15 yaşında 20 yaşında evlenenler ellerine kılıç alıp cihada da giden adamlar o 15-20 yaşında evlenen adamlar tarlada bahçede çalışan adamlar. E şimdi yatan adamlar sen bir de bunlara evlilik adına bir şey söyle. Sorumluluk şuuru tam anlamıyla yerleşmemiş bir insanın kuracağı evden ne gelir? Böyle bir evden hayır mı gelir Allah aşkına? İşte bu bizim şu anda bir derdimiz, büyük bir derdimiz ve bundan hepimize ders adına çok önemli mesajlar var. İnşallah alır ve gereğini yaparız. Adalet duygusu dördüncüsü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 Hukuka riayet eden evlatların sahibi olabilesin. Numan Bin Beşir o kurban olduğu yoluna feda olmaya her daim hazır olduğu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden şu tarihi sözü duymuş. Hırsızlık yapan kızım Fatma dahi olsa onun elini keserim. Adalet böyledir. Adalet şunun oğlu, bunun oğlu, şunun yakını, bunun yakını buna baktırmaz. Adalet benden, benim yakınım, benim cemaatim, benim vakfım, benim hizbim bunu dedirtmez. Adalet mutlak manada Allah ne diyor, peygamber ne gösteriyor buna baktırır. Tesis ettirebilirsek eğer bunu ve bunun gereğini yerine getirirsek, o zaman adalet mülkün temeli olur Hazreti Ömer'in sözü diye söyleniyor bu söz İnşallah öyledir bir araştırmak lazım bunu Ama gerçekten öyledir Mülk yani mutlak manada toplumun selameti huzuru adalet ile tesis edilir Rabbim bizlere nasip eylesin 5- İtaat bilinci Çocuklara verilmesi gereken en önemli ilkelerden biridir Gerekliliğini ve sınırlarını iyice bellet ki saadeti elde edebilesin. Sakın bu konuda da taviz verme. Sana itaat etsin babaysan, anneysen sana itaat etsin. Sen de evlatsın birinin annesi ve babası o birine anne ve baba diyorsun. Sen de itaat et kaç yaşında olursan ol ki çocukların da senin üzerinden bunu görsün. Bu ilkeler inşallah bugünkü azığımız olsun ve bunlarla bu manada hayatımızı şekillendirme noktasında gayret ve azmimiz biraz ziyadeleşsin. Yoruldunuz mu benim Bayburtlu hemşerilerim? Şimdi az bir şey kaldı bitireceğim. Numan bin Beşir'i bahsettiğimiz bir yerde onun şairliğinden bahsetmesek olmaz. Bir tane de şiir okumasak hiç olmaz. Çünkü önemli bir şairdir. Bizim şu anda içinde bulunduğumuz yerin ismi de şair zihni efendi. Allah ona da rahmet eylesin. O da iyi bir şairdir. Sizin de hemşerinizdir. Son sözlerimizden gelin onlara bir gönderme yapalım. O Numan bin Beşir'in Allah kendisinden ebeden razı olsun okuduğu şiirlerden bir tanesi bize çok farklı mesajlar verir. Ben biraz gayret ettim. Biraz da Türkçe'de böyle nazma da uysun ki en azından okunduğu zaman da kolay olsun mesajla anlaşılsın diye epey bir zaman verdim. Arapça şiir tercümesi zordur bilenler bilir. Bilmiyorum ne kadar tutturdum. Size bir vermek istiyorum ama mesajları alın. Sözlere kitlenin peygamber ikliminden bir şair konuşuyor. Bakın ne konuşuyor ne söylüyor ve bize neleri emanet ediyor. Azametli mukaddes ve ebedi olan arşın sahibi ne yücedir bize bir din ve peygamber olarak Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem seçendir o kitabı okuyan ve şiddetli azabı olan cehennemden korkutandır okuyanlara istikamet kazandırtan doğru yolda yürüten bir rehberi ulaştırandır Bilmez misin onun peygamberi size geldi. O çok hikmetli ve sözünün eri idi. Allah'ın getirdiği hidayeti size ulaştırdı. Daveti ve inzarı herkesi kuşatı verdi. Kim onun davetine uyarsa nimetler yurdu cennette saadeti elde edecek. İşledikleri salih amellerine karşılık inciler, yakutlar, ipekler kendisine giydirilecek. Sözlere bakın Allah aşkına. Bir daha söyleyeyim dua edin Allah dahil etsin. Kim onun davetine uyarsa nimetler yurdu cennette saadeti elde edecek. İşledikleri salih amellerine karşılık inciler, yakutlar, İpekler kendisine giydirilecek. Bunda şüphe yok. Canların istediği ve gözlerin beğendiği her şey onlar için orada olacak. Kur'an ve hadislerin anlattığı o nimetler yurdu elbet benim şiirlerimde anlattıklarımdan daha güzel olacak. El hak böyledir. Allah... O nimetler yurdunda onun bile anlatmaya aciz kaldı. Bunların her biri bir hadise bir ayete dayanıyor. Çünkü saadet ikliminden konuşuyor Numan bin Beşir. Allah Resulü söylemiş. Cenneti ben size nasıl anlatabilirim ki? Ne aklınıza geliyorsa o değildir. Akıllara gelmeyen gözlerin görmediği kulakların duymadığı nimetler adına bir yurttur. O güzel yurt. Aziz kardeşlerim. Aynı toprağın insanlarıyız ya dedim ya Alvarlı Efe Hazretlerini benden iyi bilirsiniz. O da başımızın tacı bir büyük insandır. O bazen insanların pek anlam yüklemediği bazı şeyleri bile dinlerken farklı yerlere çeker ve farklı anlamlar yükler. Hocam bilir Erzurumların oynadığı bir bar var Dört Güzeller Barı o bar çalındığı zaman Alvarlı Efe Hazretleri içeride tutar ağlarmış. Derlermiş ki Efe dışarıda millet oynuyor. Sen ağlıyorsun. Nedir bunun hikmeti? Duymuyor musunuz? Dört güzeller diyorlar. Dört güzeller kimdir? Ebu Bekir'dir, Ömer'dir, Osman'dır, Ali'dir. Arif insan böyle anlam yükler böyle anlar. Şimdi Şahir Zihni Efendi'nin salonunun adına kurulmuş ya. Ona da bir selam gönderelim ki meclis tamama ersin. Güzel şiirleri var. Şiirlerinden sadece bir dörtlük okuyacağım. Ne adına yazdı bilmiyorum. Ama ben buradan kendi dünyama çok şeyler aldım. Muhakkak siz de alacaksınız. Dertlerimize ait bir şeyler söylüyor şair zihni efendi. İnşallah siz de öyle anlayıp bu dertleri farklı bir biçimde Dermana kavuşturma gayretinde olacaksınız. Ne diyor biliyor musunuz? Zihni dert elinden her zaman ağlar. Sordum ki bağ ağlar, bağban ağlar. Sümbüller perişan, güller ağlar. Şeyda bülbül terk edeli bu bağı. Müslümanlar bu dünyadan çekildikten beridir. Bu bağın her tarafında... Feryat ve figam var. Allah bir daha döndersin. O kaybettiğimiz izzeti ve şerefi bir daha bize kazandırsın. Şu toprakların üzerinde şu anda şarktan garba, şimalden cenuba her tarafta her tarafın Müslümanlarının umudu var. Allah o umutları söndürmesin. Bu milleti nasıl ki tarihte İslam ümmetinin dertlerinin dermanı olarak kullandıysa Onları kullandıysa bir daha kullansın Ve inşallah bizleri bundan sonra Numan bin Beşir'in yolundan Ve burada olan atlarını bilip bilmediğimiz Bütün makamların sahipleri olan o büyük insanların arkasında yürüyenlerden etsin Hepinizi Allah'a emanet ediyorum Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu